Rabbil Alemin, <tık> rahmetuhi bî jami' mahamiduhi, lahul hamdu kema yembiği lê jallâl vêjihîhi vela âzîm sultâni. Vâ sallât ve sallâm ala rkhayl ıxlkühi sîdîna muhammedu ومن تبع اخره بإحسان الى يوم الدين اما بعد فاعلم ايها الاخوان فان اختل الحديث بكتاب الله وسنته هي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مبتدعاتها Nebihü senedir ile Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme Sallahu kal İnne Cibril'e cealeyi dussu fife mi firanet tine Sadaka Resulullah fima kal evkema kal evet. Evet. Allah ve muhtelam kardeşlerim Allah'ın Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi ikramı ve ihsanı dünya ve ahirette cümlenizin üzerine olsun allah Teala Hazretleri ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul eylesin. Şu mübarek akşamımızı, cum'atiyetçemizi, cümlemiz hakkında hayırlara, ermemize vesile eylesin. Amin. Peygamberimiz Efendimiz muhammed Mustafa aleyhi eftar-ı ve ekmel ve tesvimat Mübarek hadis-i şeriflerinden bir nebze, bir demet okumak için toplanmış bulunuyoruz. Takip ettiğimiz kitap Ramuzül ül e ehadis isimli hadis kitabı. Bu eserin 122. sayfasındayız. Hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce, sevgimizin, saygımızın ifadesi olmak üzere, bağlılığımızın nişanesi olmak üzere, Başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye olsun diye sonra cümle âlinin ve ashabının ve etbabının ve ahbabının ruhlarına ayrı ayrı dereceleri üzere vasıl olsun diye sair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve hafızaten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan verese embiya enbiya olan meşayih-i izam, sadat ve turk ve Meşayıf-ı Turuk-ı ruhlarına hediye olsun diye uzaktan ve yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu mescidi Şerife cem olmuş olan, siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye bu okuduğumuz kitabı yazan Gümüşayir Ahmet Ziyahattin Efendi Hocamız Hazretlerini Kendisinden feyiz aldığımız Mehmet Şahit Kutlu Hoca Efendi Hazretlerinin, cümlemizin kendilerinden okuduğumuz ilim, feyiz aldığımız hocalarımızın ruhlarına, bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün hadis alimlerinin, ravi'lerin, şu kitapların basılmasına, yayılmasına sebep olanların ruhlarına hediye olsun diye, bilhassa beldemizde methum bulunan, Evliyaullah'ın, Hacı Bayram'ı verilen Tacit-i Sayır sair salihlerin ruhlarına hediye olsun diye. Biz yaşayan Müslümandan da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp, son mefeste iman-ı kamil ile güçüp, huzuru izletine izzetine, sevdiği razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyalım, ruhlarına hediye edelim, öyle başlayalım. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> efanım başındaki 1. hadisi şerif şöyle İbn Abbas radıyallahu anh madad, rivayet olunmuş İbn Cerir'de ve Müstedrek'ten mevcut İnne Cibril <gülüyor> geldi <gülüyor> ve dedi ki sana teaurat <gülüyor> edin. Cenab-ı Alihe selam Firavun'un ağzına çamur doldurup duruyordu çamur tıkıp duruyordu. Haşyete en yekule la ilaha illallah ve yerhamuhullah La ilaha illallah derdi de, Allah da ona bu sözü söyledi diye merhamet eder diye söyleyemesin diye çamur tıkıp duruyordu. Biliyorsunuz <gülüyor> batın bir din üzerinde kendisini ilah sanıyor. Mısır halkına kendisine tapınmalarını emrediyor. Bu hususta icbar ediyor. Eğer benden kayıdı tanrı itiraz ederseniz asarım keserim, ayaklarınızı, kollarınızı parçalarım, çapraz damasına keserim, kurma dallarını asarım. Tehditleri böyle. Şu mülker benim değil mi? filan böyle konuşuyor. kendisini yani insanın olabileceği zalimliğin en yüksek merkezi, kendisini tanrı kalması, başkasını kendisine satdırması, en kötü şey. Tabii <gülüyor> Allah teala Peygamber göndermiş, hak yolu öğretmiş. O Peygamberine mucizeler göstermiş, göndermiş. O Peygamber mübarek saatleri şelip, mucizelerini göstermiş. Allah-u Teala Hazretleri birden helak edememiş. Seneler senesi, kıtlık vermiş, afetler vermiş, musibetler vermiş. Ne zaman ne zaman bir musibete uğradık, uğramışlarsa o zaman biraz yola gelir gibi olmuşlar. İşte gelmişler Hazreti Musa'ya, Rabbine dua et, eğer üzerimizden bu azabı kaldırırsa o zaman sana mutlaka inanacağız, mutlaka seni tahdik edeceğiz demişler. Ama azap kalkınca, rahata erince gene yan çizmişler. Firavun ve kavmi. yaptıkları bu. Firavun, efendim, Musa aleyhisselamın sözlüğüne tam duymuş. Firavun'un hanımı Müslüman olmuş. Kavminden bazı kimseler Müslüman olmuşlar. Kendisi gerçekleri gördüğü halde, gözünün önünde mucizeler cereyan ettiği halde <gülüyor> imana gelmemiş. Ondan sonra da Müslümanların tazlike devam etmiş, müminlerin imanlardan tazlike devam etmiş. Onlar da kaçmışlar, ne yapsınlar, boynları bükük, mazlum kimseler. Açılar ama ellerinde güç kuvvet yok, öteki zalim zorba. Oğurunda ordular, imkanlar. Onlar kaçmış. Kaçanı bıraksa ya, kaçanın da peşine düşmüşler. Efendim, hadi bakalım onlar yere berikiler attı, tozu tozlar takarak arkasından yetişmişler, denizini kenemde yakalamışlar Müslümanları. Ötekiler kaçmaktan başka bir şey yapmıyor. Sözü kabul ettiremediler, hak sözü dinlettiremediler. Ne yapsınlar? Ötekilere de bir zarar verdikleri yok, kaçıyorlar. Kaya Ashab-ı Hüsa İmna'nın müdüratı. Hüsa-ı Hüsa'nın Ashabı dediler ki eyvah mutlaka yakalandı. Yol bitti. Önümüzde bir su, arkamızda düşman tozun patlarağı birbirine patarak koşturup asıyla sürüp geliyor, öldürmen geliyor. Eyvah, yakalandı. Kale kella, Musa aleyhisselam dedi İnne ma'ya rabbi, şey değil, Rabbim yanımızda, o bize yol gösterecek. Hı? Yakalanmak yok, öyle şey yok. Bir görünmüyor ama, iman, peygamber, evet. Allah'ın peygamberi vaadine inanmış. Mutlaka Rabbim bir yol gösterecek. Allah'ın zeyre hazretleri vahiy diyor Diyor ki, ya Musa, elindeki asayı, vur bakalım şu deryayı. Asayı deryaya vurduğu zaman, 12 kabilelermiş, 12 kabileye 12 tane yol açılıyor der yada Fekâne külle sökün seppalcil azim koca cadde gibi yollar, geçiyorlar bir tarafa, Musa Aleyhisselam'ın arkasından kovan, firavun, geliyor atlarıyla ortasıyla bakıyorlar o yol açılıyor, su çekilmiş su çekilmiş kavim öbür tarafa geçiyorlar, hadi peşinden geçiyorlar ama geçerken su yükseliyor, Çünkü yol kapanıyor çat Efendim boğuluyorlar. Tam boğulduğu zaman boğulacağı eşnada hatta idare ederek yani bu boğulma kendisini yakaladığı zaman diyor ki Surah La ilahe illellezi amenet zihi benü İsrail'e beni İsrail'in inanmış olduğu Tanrı'dan, Allah'tan yani gayreti ilah yok. Ben de buna inandım. Kabul ediyorum. Diyor o anda. Diyor ama el alem Şimdi aklın başına geldi, o kadar zulmetsin, o kadar haksızlık etsin, bu kadar zulmle, bu kadar şeyle vakit geçirdin, ondan sonra ölüm anında herkesin gözünden terle kalkacak zaten. ehl cennet, cennetteki makamını görmeden, ehl cehennem, cehennemdeki azak yerini görmeden canını teslim etmeyecek, herkes e, ahiretteki makamını, mekanını, mahallini görüp öyle göçecek. O elbet gözünden perle kalkınca la ilahe illallah diyor ama iş işten geçti. Onu diyemesin diye ağzına Cebrail aleyhisselam çamur tıkanması gerekiyor ki söyleyemesin diye. Yani Allah-u Teala hazretleri müsebbibül ebbâb. Sebepleri de hareket ettiren, sebepleri de ortaya koyan, sebepleri de yapılandır. Yani cümle işler halisindir kul eliyle işlenir. Hakkın ömrü olmaz ise tam bir çöp deklenir. Yani Allah Sehale Hazretleri dilemese bir yaprak, bir dal, bir çöp kıpırdayamaz. Havan çöpü kıpırdayamaz. Her şey Allah'ın müsaadesiyle, emriyle, fermanıyla, dilemesiyle, gücüyle, kuvvetiyle oluyor. La havle ve la kuvveti illa billahi aleyh -i. Güç ve kuvvet, tahavvül dönme Efendim, yani bir işi başar Hep Allah'tan. Yani, o da Allah'ın meleği. O da Allah'ın meleği. allah Teala Hazretleri, tabii öyle, öyle buyurmuş, onlar öyle yapmış oluyor. allah Teala Hazretleri bizi geçmişlerden, ibret alanlardan eylesin. <gülüyor> Ömrümüzü geçiriyoruz bu yolda. Her dem hatadır, karımız. Demiş şair. Çok hoşuma gidiyor. Her dem, yani her zaman Hatadır, kusuldur, kabahattır. Kârımız. Her zaman hatadır kârımız. Yani her zaman işimiz hatadır. Kâr, harçada iş demek. Efendim, çekar bir derler. Yani ne iş yapıyorsun? İş demek. Yani işimiz her zaman hatadır ama bir de her Türkçe de. Yani alışverişten, alışverişten elde edilen fazla kazanç manasına gelir. Türkçe'de bir de şair ikili söylüyor. Her zaman hatadır karımız yani dikkar ettiğimiz okuduğuna hep ziyan, kâr yerine hep ziyan kazanıyoruz, hep hata istiyoruz demiş oluyor ki, gerçekten de hatamız, kusurumuz, tabaatimiz çoktur. Her zaman hataların içindeyizdir. Rabbimiz'e yüyaşırlık edemedik, emrimiz yerde geçti, tabaatlerle dolu, o defterimizde o karalar durursa, o yazılar durursa, onlar mahzerde atılırsa, o konuda bizim halimiz ne Rabbimiz tettar-ı uyuk yani ayıpları örtücücük kaffar-ı zünür yani günahları mantıret edecek Rabbimizin lütfünden, kereminden dileriz ki bizim eski günahlarımızı affeylesin, mantıret eylesin şu değerli amalimizi şu mübarek cüm'a akşamı hürmetine her türlü günahlardan her türlü menfi kayıplardan pat eylesin bize anamızın <gülüyor> Bizi dünyaya geçirdiği zaman, nasıl günahımız yok ediyse, bebek iken, dünyaya geldiğimizde öyle günahlardan fark eylesin. Bundan sonraki ömrümüzde de bize ilan, akıl, insaf ihsan eylesin. Sürce nimetleri bize bahşeden Rabb'ımıza, bizi Müslüman eden, bizi Peygamber Efendimiz gibi, Peygamberlerin seyidi olan, o zatı zelile ümmet eden, bizi Müslüman yaratan, yaşatan, Rabb'ımıza şükranı olarak güzel kulluk etmeye edip, arif, zarif mü'minler olarak şey yapmayı, yaşamayı nasip eylesin. Kimseye zilme çıkmasın, elimizden kimseye zilme, haksızlık çıkmasın. Emrimizi böyle rızası yolunda, salih amemler işleyerek, ümmet-i faydalı işler yaparak geçirmeyi Rabbimiz nasip eylesin. İşte dünya geldi, işte geçiyoruz. Kimimizin efendim, yaşı kim bilir, nereye geldi, hepimiz kendi yaşımızı biliyoruz. Diğer hadis-i şerif şöyle, اِنَّا حَقَّنْ عَلَى اللّٰهِ اَلَّا يَرْفَعَ min مِنْ اُمُورِ الدُّنْيَا اِلَّا وَوَأَهُ Bu da Buhari'de, Ebu Daub'da, İbn-i Hibban'da, Tara Kutmî'de, Mese'i'de olan Evet bu i Malik radiyallahu anh'den rivayet edilmiş. İkinci hadis-i şerif. اِنَّا حَقَّنْ عَلَى Allah'ın üzerine haktır. Yani Allah muhakkak yapar demek. Muhakkak öyle yapar gerçek olarak onu öyle yapar. Nedir bu Allah'ın üzerine hak olan, yapması muhakkak olan şey? En la yerfa emin min dünya. Dünya işlerinden herhangi bir iş ki onu kaldırmıştır. O kaldırdığını tekrar aşağı indirmek o haktır. Muhakkak öyle yapar. Yani biraz ifademin <gülüyor> bir akışı araç dilinin özelliği bu. Allah'ın Teala Hazretleri dünyadan, dünyaya ait bir şey, neyi kaldırmışlar, onun kaldırışlarına falan bakmayın, gene ona apor edeceğiz, gene başaça edeceğiz. Yani bu dünyanın kendisinin bir kıymeti yoktur, kendisine ait işlerinde bir kıymeti değeri yoktur, Rasul'umuzun indinde. Bir başka hadis-i şerifte geçmişti ki, Allah'ın Teala Hazretleri şu dünyayı yarattığı zamandan bugüne gelinceye kadar diyor, diyor Seyremler Efendimiz. Şu dünyaya rahmet nazarıyla severek bakmadı dünyaya. Meskisler hariç. Şimdi bu dünya nedir ki? Bu dünyanın ne nedir ki insanların birbirleriyle gidiştikleri servetler, efendim, halkalar, efendim zulümler, haksızlıklar. İşte gazeteler, işte radyolar, işte televizyonlar okuyorsunuz. Dünya dediğiniz ne olduğunu görüyorsunuz. Didik, didik, didik, didik, Müslümanlar birbirleri pamuk gider gibi Müslümanlar bile gidiyor. Öteki kafirlerin artık halini ne görüyorsunuz? Panama'da, Orta, Orta'da, orta Bilmem, Cuba'da, Afrika'da, Bilmem, Güneydoğu, Asya'da, Bilmem, burada, Buradan. İnsanoğlu, şöyle işte, bu dünyanın geçici ve özetlerine algılıyor. Halbuki kıyamet yok. Şimdi, birisi size güzelce paket yapsa, geçecek. Şuradaki dışarıdaki çamurdan bir paket. Gider misiniz, güzel misiniz, ne yaparsınız bilmem. Ya bu çamur her yerde olan bir şey, bir şey yaramaz. Ya i̇nsan bunu ne diye bana paket ettin, hediye diye getiriyor? Bu nedir diyor? Değer yani. E niye değer vermiyor? Her yerde bulunduğu için, hiçbir için yaramadığı için, kor hakir olduğu için, dünyada kor hakir olduğunda, Efendim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 Burada kıymetli olan, ahireti kazanmaya yarayan şeylerdir. Çünkü ebedi hayatı kazanıyor insanların. <gülüyor> Namaz sılabildin mi? <gülüyor> Hakkı bir köze yürüyebildin mi? Kesinlikle. Helal lokma ile beslenebildin mi? Kesinlikle. Ama araban yok, ama köşün yok. Helal lokma ile beslenebildin Elhamdülillah hocam, ameliyatörüyle kazandım. Haram yedirmeler, dikkat etsin. Küsürün ya da Allah'a seyredin. Dünya nedir? Dünya küllü <gülüyor> mâ elhâke an zikri mevâke sehiyye dünyasıdır. Seni Rabbinin zikrinden, ibadetinden ona güzel kuluk yapmazsan iyi olan olmaktan alıkoyan ne varsa o dünyadır. Dünya bizâkihi kötü değildir. Yani bizâkihi sadece bir alettir, vasıtadır. İnsan bu dünyalığı, bu dünyayı Ahiretini kazanmazsa kullanıyorsa ne güzel. Niye Nimet iftarı et dünya. Ne güzel yurttur dünya. Ahiretine hazırlananlar için. Ama ahireti unutanlar için ne kötü kötüyordu. Ahireti unutturuyor. Adam dalmış, böyle bir renk sefası dünya hatırına giriyor. Efendim ben size var. Meskuren birisi anlatıyor. İlk defa dünyanın 17 yaşında trenci kesiyorlar. ilk defa gittim bilmem yok bilmem yok. Vahyolun. Mahir yazmış, minermiş gibi boy boy koca bir kaşla, koca bir kaşla bir şeyine bir de yazmışlar, kabartını yazmışlar. En en kötü kabartını, en aci kabartını yazmış. Şunu böyle yapmış, şunu böyle yapmış, şunu yapmışlar. Aldanıyorlar. Tek çok insan bu dünyanın parasına aldandı. Tek çok insan bu dünyanın nevini aldandı. Tek çok insan bu dünyanın hayatının fani olduğunu anlayamadan ölün. Ecel aman vermez yani vakti geldi mi, yakaladı mı, aman biraz daha bana müsaade et de TV edeyim bak, hacca gideyim, namaz kılayım rekatlerimi ödeyim, hacımı infa edeyim, tevzeka olayım cami yaptırıyım, geçir sonra hiç aman vermez. Vakti geldi mi, kara kuşun müsaadenin böyle cilcinin üstüne sularını gidiyor, sularını gidiyor, Ne zaman bu da belli değil Yaşa göre de değil. Yaşa göre de değil.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 وَكَانَ بِهِ دَيَاظُمْ فَنْ نُرُّهُ فَلْيَسْتَوْكِلُ لَكُمْ Hazreti Ömer radiyallahu ahten rivayet edilmiştir. Müslim'de olan bir hadis-i şerif. Hazreti Ömer'e kadar gidiyor bu Üveyd-el-Karani Hazreti hakkındaki rivayetler. Biliyorsunuz, Peygamber Efendimiz'in asrında at onun görüş, onun sohbetine en çok en çok şimdiden sahabi deniliyor. Gönül, tak veya sahabe oluyor. Yani, Ashab da geliyor. Yani Peygamber Efendimiz'in sohbeti şerefine ermiş mübarek insanlar demek. Ondan sonra olan gelenlere tabi'in deniliyor. Çünkü onun arkasından geliyor. O, o nesrin arkasından gelen mesle tabi'in deniliyor. Peygamber Efendimiz'i görememişler, sohbetine erememişler ama onu görenleri görmüşler gene yakın zamanda. Onların arkasından gelen mesle de in, tabi tabi'in deniliyor. Tebe'i tabi'in yani tabiini görebilmiş olanlar oluyor. Hadis-i şeriflerde buyurmuş Efendimiz, hayır-ül kurun karni, zamanların, devrelerin devlerin en hayırlısı benim devremdir. Ondan sonra ben yaşayanların devresidir. Ondan sonra onların arasında yaşayanların devresidir diye. Buradan bu üç neslin tevkalade şerefli insanlar ortaklanıp anlaşılıyor. Burada deniliyor ki, Hz. Ömer hem rivayet edilmiştir. Diyor ki, sahabinin en hayırlısı yani Kabe'den sonra gelen insanların en hayırlısı bir adamdır ki ona Üveys denilir. Hz. Bunun yukarıdaki Üveys. Üvey kul va minetim. Ve hu hu biha berr. Onun bir tek anacığı vardı. O ona çok itaatli, sadık, muti, saygılı bir evlattı. Peygamber Efendimiz'in şöhretini duyduğu rivayet ediliyor. Yemen'den kalkıp Peygamber Efendimiz'i görmeye gelmiş ama validesi demiş ki görürsen gör, bekleme çabuk diye. O da o sırada Peygamber Efendimiz'i görememiş, yani olmadığı bir zamana denk gelmiş. Validesinin sözünü tutmak için farkı beklemeden geri dönmüş. لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ Eğer bir şeye yemin etse Allah'a, Allah onun yemini doğru küpünsün diye o dediğini öyle yapar. Yani hatırını kırmak. Şimdi bu husus, bu sıfat Allah'ın evliyasına mahsus bir efendim sıftıdır. Başka hadis-i şeriflerde de geçiyor. Bu insanların efendim kıymeti üstündeki elbiselendir değildir. Efendim makamıyla değildir. Takvasıyladır. Yani Allah indinde insanların en üstünü.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 Peki en aşağı toz, fakir olanını göster dedi. Gene şöyle mescidin içine baktı, kenarda şöyle elbise de resul fâdi bir kitle dedi, Deme ki, yani şu senin beğenmediğin, şu senin ilk beğendiğinden bin tanesine bedel dedi Peygamber Efendimiz. Kısır mı istembe de olmuyor. Bir hadis-i kerifte buyuruyor ki, ''Rubbe eş ak'e ahber'e'' Nice saçı başı dağınık, üstü başı tozlu kullar vardır. Neden? Sular açan halini düşünelim. Güneş çok. Kum furtunası, çöl her taraf. Su yok. Bizim bu diyarlarımızdaki gibi böyle şarıl şarıl hamamlar, çeşmeler, şeyler. Fakir ahadi. Efendim yoldan geldiği zaman terler. Efendim çölün kumu şeyi üstüne şey yapar. Şöyle yapsa ter akar. Her tarafı toz toz, toz, toz, toz. Taşlarını kumlar doldurur. Efendim, dağı kesilen. Ya tarak yok, elbise yok. Yani böyle bikinli elbise falan nerede bulacaklar? Üstlerine bir örtü, bellerine bir peşraman. Öyle gevinirlerdi. Terzihi nereden bulacak? İğneyi nereden bulacak? Dişi nereden bulacak? Kumaşı nereden bulacak? Zor şeyler. Böyle basit şeylerle giyinirlerdi. Bazı sahabi de kesilen kurbanların, hayvanların derilerini biraz işte temizleyirse, temizler de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 Peygamber Efendimiz'e ayet-i kerimede bildiriyor ki, onlarla beraber olsun. Onlardan yüzünü ayırmaz, onların arasından ayrılmaz. Çünkü Allah indinde toz giymek, atlas giymek meselesi değil. Kalbin temizliği önemli, hepimizin güldüğü bir şey. Bir de böyle saçıbaşı dağınış, ışıbaşı sözü insanlansır. Ne olur böyle insana kimse itibar etmez. Efendim, polik ise sözünü kimse dinlemek. Öteki, Sözünü dinlerler, duyurun efendim. Tamam efendim. Evet efendim, hakkısınız. Hakikaten mahzula hakikati ifade büyüdünüz efendim. Ne hikmetli konuşuyorsunuz efendim. Sağolunca başlar da bir şey yapmaz. Ötekisinin sözünü kimse dinler. Adamcağız evlenmek istese kimse kızını vermez. Ne iş yaparsın? Ka kaç para maaş alırsın? Efendim, bilmem bir sürü şey. Ee, kızını vermez. Sonra Öyle ama Allah'ın sevgiyi kuldum. Lev esema, lev aksema. Allah Eğer Allah'a bir şeyle etse, Allah yeminini doğru çıktsın diye onun istediğini yapar. Öyle olur. Yarın yağmur yağacak vallahi. Gece mesela, yarın Allah o kulunun hakkı için yağmur yağdı. Allah'ın bize öyle makbul. Allah bizi yanında makbul olanlardan edilir. Yarın da şerlerle müşerrelinden korusun. Ve kanebihi beyadun, onun bir derisinde atlık vardır. Bu derideki atlık abras denilen bir şeyde rahatsızlıkdır. Böyle insanlara abras diyorlar. Deri fazla güneşten, hararetin şiddetinden, ultraviyelerin fazlalığından dolayı bir rahatsızlığa uğruyor. Sonunda deri kalbine dönemiş. Allah korusun bazıları Allah etmesin Yani bir rahatsızlık ki böyle alacak derisi. Bazı yeri etmem, güneşle yanmış. Bazı yeri de ak olmuş. Fotoğraf. Onda da, o zatta da öyle bir aklık vardır diyor. E, ruhu Yakalarsanız, elinize geçerse o mübarek, siz görmüşsünüz mü? Yani mülaki olursanız, söyleyin, size tevbe itibar eylesin. Doğası makbul bir kimsede, demiş oluyor. Allah, Evliya Allah'ın şefaatine bizleri nail eylesin. Amin. Evliyanın cerameti haktır. Yani, Allah-u Teala Hazretlerinin onlara ikramı ve ikramı dolayısıyla olağanüstü bir takım meziyetlere sahip olması haktır. Allah her şeye kadirtir. Kur'an-ı Kerim'den, hadisi şeriften deliller tamamdır. Ehli sünnet ulamamız ittifak etmişlerdir. Şimdi kim yapmışsa bilmiyorum. Ankara-İstanbul yolunda ile bu Kızılca arasında, güzel Çamlar'ın arasında delenin seneminde dere akıyor vadiden. Yamaçlı, çamların altından bilek gibi bir su çıkıyor. Çarıl, çarıl, çarıl devamlı atıyor böyle muhsluğu şey, filan yok, çok su atıyor. Oraya işte bir çeşme yaptılmış birisi, yazmış üstüne yazılan. Veysel Karani Çeşmesi diye. Veysel Karani Çeşmesi diye. İyi güzel, adı güzel, suyu güzel, manzara güzel, çayırlı güzel filan. Biz de arada gelip giderken orada duruyoruz. Baktım, bir seferinde kenarda içki şişeleri. Ha. Bazıları da, o da çeşme başı çayır diye almışlar, içki almışlar, orada içkilerini yapmışlar. Sonra, ne dedim? şuraya bir çeşme var madem, bir de acaba kimden izin almak lazım? Şuraya bir mescit yapsak, etrafını çevirsek, mescitten da belki burada içki, çünkü Reysel Karani denilmiş, efendim, mübarek bir zaten ismi konulmuş oraya, e, ayıp oluyor yani orada. Her yerde ayıp oluyor da, oraya hiç yapışmıyor. Sonradan, e, e, hayır maşallah, bir güzel kubbe kondurdular oraya, güzel bir çeşme yaptılar, e, bir cami yaptılar, abdest yerleri oldu, güzel bir yer oldu. Allah bizi sevdiği kullardan ilesin, sevdiği kulların şefaatine nail eylesin, onların cümlesinden ayırmasın, sevdiği kulların cennete girecek. Ne büyük hasret ki eğer, eğer cehennemde yanmasa insan olur. Cennette sevdiklerinden uzak kalmak, kenarda kalmak bile yeter insan azap olarak. Bütün niler orada, o insan girememiş, kenarda dışarıda kalmış. Allah size o iyilerden ayrılmadı demedim. <gülüyor> <gülüyor> Ve ümmetlerde. Allahü Anha'da müştereken rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz duyuruyor ki ''İnne davetel mer'i müstecabetün'' Kişinin ettiği dua makbuldür, müstecaptır. Allah tarafından merat getir. Dünyada ahirette mesele yani Seviyor, arkasından dua ediyor. Yüzüne karşı değil, arkasından yapıyor. Arkasından yaptığı böyle dua'ya Allahu Teala Haz Hazretleri icabet eder. Yani o duayı kabul eder. İnne muhakkak ki Darısel Meri kişinin duası müstecabetin, makbuldür, müstecaptır. Li bi li bize hazırdı. Müslüman kardeşinin yaptığı dua, bet dua değil, güzel dua. Güzel dua. Efendim eyabında yaptığı dua makbul. başının yanında melekün bir melek vardı. yüemmenu ala duaihi, o dua edince o melek amin der. O melek amin der. küllemâ bi bikhayrim kâle amin, ona ne zaman hayırla dua etse amin der. ve lekebi misli zalik, bakın nasıl geliyor, sana da Allah bunun mislini versin. Yani ona Başkı yerlerde haberlerde geçmiştir ki meleğin duası ne demek? Melek Allah'ın baskın kulu demek, dinasıs kulları demek, Efendim Allah'a muti varlıklar demek, nefisleri yoktur, şeytana uymaları yoktur, emir kocalar söz kocalar. Melekler bir şeye dua etti mi? Meleklerin duasını besletmezler mi? Duası baskındır. İşte o melek de ona öyle dua ediyor. Şimdi Müslüman kardeşlerim, bu hem Müslümanca yapıyor. Bizim kurallarımız var. Madem iş böyle bir, bizim kanunum madem böyle bir, o zaman benimse işte dua edin, sizinse dua edin akşamda. Seninse işte dua mı yapacağız? Sizin bana dua mı yapacaksınız? Yetiyoruz, değil mi? Yani herkes kardeşine dua etsin. Peki bu muhakemat niye? Niye Allah bu duayı? Peki dualarımız ya kabul eder ya etmez. Peki başına çalar, yüzüne çalar, rezede. Zaten dua belki yanına çıkmadı rapmanızı. Güğün melekleri bazı duaları durdururlar. Bir hadis içerisinde geçiyor ki bana salatü selam getirilmediği zaman dua gösterdiği asılı kalır. Peygamber Efendimiz'e saygı görüntüyle salatü selam önce duanın mahzul olması için. Bazı duaların hiç reddolmadığı şey yapılıyor. Bu dua böyle reddolmuyor. Neden? allah Teala Hazretleri bizim birbirimizi sevmemizi istiyor. Bizi birbirimize kalb edelim. İnne ben mü'minine isvedin. Müslümanlar sadece ve sadece birbirlerinin kardeşi de. İyi ama ki. Anlamıyoruz ki anlayışı mısın? Allah dizisi kardeş etmiş seni benimle, onu onunla. Kardeşi hiç kardeşliğe sığmaz işin. Bu sefer hani çocuklara el yardım yaramazlık yapma bak. Uslu durursan şeker vereceğim, çikolata vereceğim, sakız vereceğim diyoruz ki kelime yani koyuyor. Bu devlet mükafat koyuyor, büyük mükafat koyuyor Allahu Teala hazretleri. Yani hûkûmet hava iktisat hayır düşünmesini sağlamak için bu o zaman değerli makul oluyor. Yetimeden beklediği leple anlayalım birbirimize harikane soruyoruz. Bir başka da hadis-i şerif de geçti ki: "Nazarı ila akîhi'n meslini" çok da senetin baktım bir var mı diye hiç böyle bir e, menfi ifade bulunmuyor hadis ravileri hakkında senedi hakkında bir şey yok o şimdi okuduğum hadis buyurmuş bir e, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstümanın Müslüman kardeşinin yüzüne severek, ses duyarak, istiyat duyarak severek bakması, nazar eylemesi, severek bakıyor. Sen severek bakıyor. Şu benim mescidimde bir sene itikaf etmekten daha hayırlıdır, buyurdu Peygamber Efendimiz. Şu benim mescidim değil, Medine-i Münevvere'deki Şu benim mescidim değil, Medine-i Münevvere'deki mescidimde itikaf ne demek? İtikaf demek boğuşanı alıp Mescide gelip, mescitte isamete, ibadete niyet etmezler. De Evinde değilsin. Hanımın yanında değilsin. Efendim, gündüzleri oruç tutuyorsun, geceleri ibadet ediyorsun, teşkil ediyorsun, mescitte kendini ibadete adıyorsun. Kapıdan içeri girmişim, tamam ben günlerimi, vakitlerimi ibadete geçeceğim diyorsun. Buna itikaf diyorlar. <gülüyor> Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz, Ramazan'ın son 10 gününde itikâf ederdi. Yani evinden çıkar, hanımlarından ayırır, mescitte yerleşir, mescitte gece gündüz kalır, yatar, kalkar, ibadet eder. O Ramazan'ın son 10 gününün hayırını, bereketini biz de efendim şey yapalım diye bize numure olurdu bu ibadetleriyle, taatleriyle. Bir sene böyle ibadet etmekten daha hayırlıdır diyor. Müslümanın, Müslüman kardeşinin yüzüne severek bakması Hadi i Şehrişim'in şeyine bak. Peki... Peygamber Efendimiz'in mescidinin nedir o mescidin özelliği orada yapılan ibadetlerin başka yerlerdeki ibadetlerden bin misli daha sıraflı olmasıdır. Orada bir namaz kılarsan başka yerde kıldırılıp bin misli olur. Yani bin kere kıldırılır. Orada bir sene ibadet edersen başka yerde bin yıl ibadet etmiş olur. Onun için bu husustaki hadis içerisinin adeti pek çoktur.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 Eskiler bu hadis şeriflere göre birbirleriyle öyle güzel bir talih ediyorlardı ki İmam Gazali Hazretleri anlatıyor Bir hayvan kesilmiş Fukaranın birisi de başını vermişler Ne yapacak? Bir ısını yüzecek Pırına satacak, pişirecek Küllerin arasına, orasına burasını döndürecek Yanağını yiyecek, plan, dilini yiyecek Baş eti yani Ucuz şeyde de hale gittiğin zaman Yani koyun etine nispetle Daha ucuz oluyor, zahmetli olduğundan, herkes şey yapmadığından Şimdi adamın çözümü çokmuş. Baş gelmiş, birkaç günde açtıkları var. Sofraya getirse, pişirip koysa yiyecekler çokuzdi, ama diyor ki benim Fransız kardeşim daha aç. Kaç gündür yemek yemediğini biliyorum ben onu. Hadi ben biraz daha sarvediğimde bunu kardeşime göndereyim diyor. Başı hiç pişirmeden pişirmiş öbür kardeşine al demiş sana hediye getirdim. Vermiş. O şahıs almış bunu. Kendisi kaç gündür açsa ailece aç ama demiş ya filanca arkadaşım daha açtı. O da getirmiş ona vermiş. O da almış. O da getirmiş ötekisine vermiş. Yedi kapı kazani ifiyasında yazıyor. Yedi kapı dolaşmış bak. ona ediyor. ona hediye ediyor. İhtiyacı var ki olduğu halde arkadaşını tercih ediyor. وَيُصِيرُونَ عَلَىٰ اَلْتُفِهِمْ وَلَوْكَانَ اِذٍ فَصَعْضًا Kendilerinin ihtiyacı olduğu halde tercih ediyorlar kardeşlerini. Ben doğumluyum, o doysun. Ben yeminliyim, o yesin. Ben sabredeyim, o rahat etsin diye ona veriyor. Altıncısı alınacak şeyi başı demiş ki ben bunu yerim ama filanca kardeşim çok onların hanesinden çok feryatlar çıkıyor. Çoluk çocuk çocuk açlıktan epeyce kıvranıyorlar götürüp ona verin diyor. İlk adama getirmiş, vermiş. Bilmiyor tabi ilk adamdan çıktığını öyle altı kapı dolaştırdığını altıncısı almış yedinciye veriyor ama yedincisi bahçe ilk alan aile. Bak onlar da bakmışlar bahse ki bahçemişlerini geldi pişirmişler, yemişler. Şimdi bunu böyle ben okuyunca şurasına ayrıca dikkatim çekildi ki bu başın nasibi o aile Bu başın etlerini onlar yiyecekler, onların karnı böylesin. Nasip o ayrı. Nasip değişmiyor dikkat edersin. Nasip değişmiyor ama altı Müslüman altı Müslüman bu baştan güzel günlere dolayıcıyla büyük sevaplar alıyor. O ona hediye ediyor, sevap alıyor. O ona hediye ediyor, sevap alıyor. Gene baş kime nasipse onun kursağına gidiyor. Kime ne nasipse onun kursağına gidiyor ama bir çok kimse sevaplar alıyor. Buradan bize bir emniyet gelmesi lazım içimize. Ya Rabbimiz Bizi yarattı. Rıfkımızı da kaydetmiş. Hem de yazıyor, hem de bakkallarda bile görüyoruz. En rızkü alellâh. Her yerde meşruz. Rıfk, Allah'ın tekesür ettiği bir şeydir, garanti ettiği bir durum. Gelecek, gelecek diye, ya, yazılır Biliyoruz. O halde rahatsız, rahatsız ediyoruz. Rıfkü de yastığımı tekesür ettiği bir durum. Tehid-i lükkanı. Rıfkın da seni arayıştırıyor. Sen seni şükürler ediyorsun. Ben biraz çalışayım da çalışacağız bunları kazanırız. O yüzden etmek yok hocam. Çalışacağız, kalabalık. Akşamlar biraz konu getireceğiz, olacağız diyor ya. Ha tamam sen o da çıktın ya. O da seni arıyor. Erobu geliyor dedim ben. Rus kuyu. Senin istem. Yatlı bu ke. Şey. Seni arıyor, istiyor, bulmaya çalışıyor. Tema yatlı bu Senin onu bulmaya çalıştığın gibi. Sen nasıl bulmaya çalışıyorsan o da sana gelmeye çalışıyor. Kalabalık. arasından ben yera yera gelecek sana. İsteyi işini güzel yerden yap. Bu rüzgü geleceğiz helalinden işte. Helalinden itte. Sakin ol. Terence kapılma. Suizandan düşme. Rabına isyan etme. Hayır tarafından itte yap. Hayıldan yani. O da anlatılıyor. Güzel huyunu da insana ne diyebilirler şeyler mi? İnsan buradan öğreniyor. Şey, Cevap kazanmak sadece para harcaması olması. İnsan güzel birbirinden Gece gündüz rivalet etmiş gibi sevaplarız. Çok sevaplar kazanır güzel huyunda. Rabbimiz bizi güzel huyla eylesin. Kardeşlerimize sevgi, sevmeyi öğrenmeyi nasip dersin? Mektep açmak lazım. Koca bir mektep açıdışsın, talebe sevdiceksin, sevmeyi öğretme mektabı. Çünkü bilmiyor. Ailenin içinde kardeşler bile birbirlerini sevmesi bilmiyor. Bilmiyor. Sevgiyi unutmuş.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 İnsanları doyuralım, şu açlıktan kıvranan hendiri Bunlar Hz. Adem atamızdan bizim kardeşlerimiz. Aynı dedenin sorunlarıyız. Senin şunların karnını doyuyor, öyle şey yok. Mahşum, toplanıyor. Piyasada fiyat düşer diye Hz. Benze düşülüyor, yakılıyor. Avustraları da olmuş. Tıklık değil, olmuş. Avustraları da hendisliği zaman anlattılar yağmur yağmanız, yağmur Ya yağmur yağmur olduğun ottan seyremiş da çok hayvan besliyorlar adamlar hayvan besliyorlar kesiyorlar ihaz ediyorlar bakmışlar ki besleyemeycekler hayvanları kireylerlerle dır dır dır dır dır dır dır dır dır dır dır, dır, dır, dır, dır büyük içine koyuyorlar içini toprak kapatıyorlar ya bunları kes belala gönder de Afrika da bana kina olmaz Tatmıyor. Alışmamış, sevmeye alışmamış. Onu o kesilici çekmemiş. Köye geldiğim tırtı yağlı kafası başka yerlerde açlı. Sabahim o sebiste ayakta neslediklerim. Çünkü hava soğuk bu günler gibi. Tüm kadınlara mahsuslar, onun yapıya. İnanın, günahı, yansın, yanın. Yani, herkes, tam ne yapıya. İnanamayın, istersen, ilet suylu. İlet suylu, imsrasını. Yani. Şimdi de ne istiyorum sana? İnsanın ihtiyacı karşılandı mı? Karnı doydu mu? Parası geldin doğru mu? İnnel insanı leyef ya, evya ahı Kendisini müstahini gördün mü, gönlül gördü mü, ihtiyatı gördü mü, insanı alıp huyan eder. Azal. Azıcak para alan. Yani nerede nasıl eğleneyim? Ne yapayım? Millette para yok. Para olmadan bin beş yüz lira verip müstehtemizini alır mı? Fakiri bu kadar altı alıyor. Adam. Kesinlerine bakıyor. Ağılmıyor mu? Fakiri diyorlar, veriyor parayı. Millette para olmazsa önce senin cenaret Söylediğiniz için nasıl aldılar bunları? Hocam senin bildiğin gibi değil, her şeyin beti bir yerde değil. Söylediğiniz için saksın, kaldılar sorun diyorlar. Öyde geldi mi, geldi mi, geldi mi para var. Hayra geldi mi yok. Hayra geldiği zaman yok. Allah bahsedecek sana. Hayırlı. Çünkü hayır yapmak da kolay bir şey değil. yapmak için Allah'a nasır etmek lazım. İlla dün Allah azze ve cennetler ina elçi hijabını ve buzakın, ma kesma olmaksın şey anmiyim. Sizlerle alayım. Allah zehmet. Taberanidir. Hayır. Ben ve Abdullah için amıstan sadiyallah onun eline. Bu yuvuşuklara ben söylemeliysemler. İlla dün Allah azze ve cennetler ina elçi Allah ile mahlukatı arasında 70 bin perde vardır. Yine else, else hicabet, else hicabet. 70 bin perde vardır, min nurin ve zülmetin. Nurdan perde, ve zülmetten kalanlıtan perde. Nurdan ve zülmetten. Allah ile kullar arasında 70 bin perde vardır. El bir kişi, bir nefis bir ruh. E bu perdelerden şöyle bir e, birazcık bir şey işitse, onun sistemden birazcık bir şey duysa, hissetse, mahvolur, ölü gider. Mahvolur, ölü giderdi. Yani dayanamaz. Peygamber Efendimize bir hadisleri hatırladım. Diyorlar ki, Rabban'ı gördün mü? Tabi, diyor ki, nur olarak gördün. Yani nasıl başka türlü şey görebilirsin? 70 bin perdeden, yani o perdeler kalktı mı, insanın o tedbirliği kavraması için, çelik filan yetmez yani, dağlar dayanamaz. Musa elestran dayanamadı. Durduğunda dedi ki: "Ya Rabbi bana Cemal'ini göster. Evini en zor ile bile. Kendini göster bana sana nazar edeyim. Bakayım teredii ya Rabbi diye niyaz etti. Allahu Teala hallediyor. Halen karar. Göre? Görmem mümkün ki. Böyle ki nur ile görelim. Ama bak şu kağıtadaki kıta. Ve elif kafal ve ha, eğer benim tecellüme tahammül edip yerinde o durabilirse ses ses de o zaman görebileceksin demek. فَلَمَّا ma رَبُّهُ لِلْجَبَل۪ي فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَل۪ي فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَل۪هُ Rab'u Musa'la daha çare bir edilince daha parça parça parçalandı, Musa Aleyhisselam'la baygın <gülüyor> Tabi bu perdeler kullar içindir. Yanlış anlamsın, şunasın Dünya perdelerinde perdenin iki tarafından da iki tarafından da görünmez. Yani perdenin o tarafındaki bu tarafı görünmez, bu tarafındaki öbür tarafı görünmez. Bu perdeler bize mahtur. Bize. Neden? Günahlardan perde, efendim kendini beğenmişliklerden efendim kendini görmekten perde, çeşit çeşit böyle artık. Ince İnce ince, <gülüyor> en ince bahçidir bu. Çeşitli mahiler, perdeler var. İnsanın kendisinde varlık görmesi, kendisini beğenmesiyle Rabbuna tecellisine ermesi mümkün olmuyor. O tevazuyu elde etmesi kendisinden geçmesi gerekiyor. O anca mahsiyetiyle, boyun bitikliğiyle kurluk etmesi gerekiyor. Rabbimiz bize, Peygamber Efendimiz'i duyurtmuştur sallallahu aleyhi ve sellem, ebbed edin, Rabbiyse ahsene deyidi. Rabbim beni terbiye eyledi. Terbiyemi en güzel terbiye eyledi. Mektep medrese, ilahi mektep medrese. Yani, dünya Mek mektebi medresesi değil ama ilahi. Yüz binlerce kitaplarda öyle nice nice bilgiler, hepsi Peygamber Efendimiz, o ümmi Peygamber Öyle bir muhitten yetişmiş Peygamber ki, 15-20 kişiymiş yazı yazması bile. Ne bilsinler bu kadar üzülükleri ama şu hadis-i şeriflere bakın ki kitabı de böyle kitapların içinde okudukça her birisi cümlesini izah edeceğiz diye saatlerce konuşuyoruz. Vakit geçmesin diye kesiyoruz. Bittiğinden değil manaları vakit geçmesin diye geçmesin diye kesiyoruz. Trump'ımız o hedefler ile bizi Müetteb eylesin, güzel huylu eylesin, tergiyeli kul eylesin. Şimdi, eskilerin böyle bazı şeyleri remizle anlatması var. Bunu tefsir kitaplarına falan da yazmışlar yani eskiler. Eski bizim dedelerin yazdığı Türkçe bir birinde okudum ki, adam birisi bir kadının peşine düştü diyor. Subhanallah tebarek tefsirini anlatıyor, Bak neden bahsediyor? <Gülüyor> Tebalik-i tesbiri içinde anlatıyor. Bir adamca bir kadıncağın peşine düştü. O gitmiş, o gitmiş, o gitmiş peşinden ötekizi takip etmiş. Zırakmamış kadın, ne istiyorsun demiş. Efendim işte cemalinizde hayran kaldım. İşte bastığınızı dilerim. Kavuşmak isterim size. Peki demiş, yarın şu vakitte gel. O vakitte gelmiş konağa, sonra hemşeğine. Efendim, emir olmuş, içeri geldiği, almışlar. Büyük bir ayna. Eskiden de ayna bulmak da bir mesele. Biz, biz aynanın da kıymetini bilmiyoruz. İnsanın kendisini ayıbanı gösteriyor bu ayna, güzel bir şey. Eskiden o da neden yaparlardı? Gümüşü şey yaparlardı, düz dökerlerdi, parlatırlardı, gümüş ayna böyle bakardı. Mesela. Şimdi boy boy aynalar var, çeşit çeşit aynalar var. Ama eskiden öyle herkesin ayna olması falan, kolay bir şey değil. Bir aynanın, büyük aynanın tartışmasına, Ve bunu ne demiş, demişlerdi kendisine, şu kendi haline şu aynada baksa, ondan sonra öteki o bizi sevmek davasını sürebilecek misin, o iddiada bulunabilecek misin, bulunamayacak mısın? O zaman gör demişler, yani şu haline bak, sen bu hali pürmelalin ile, sen o davayı, o işi ileri sürecek bir şey demiş, yani layık mısın demek istiyor, Tabi bu hikayeyi anlatıyor, yazar, meynir şey ediyor. Öyle ki, sen de Rabbimiz hala hazretlerini görmek, fiyafetini söylemekten bahsedersin, cennetini görersin, cemaline istersin, şu haline bak. O sana elaliyatatın var senin, bu tecrübe de fiyafetle, seni o düzenine ayınlar mı, o ayetlerin meclisine alınlar mı? Ya sen ne ağrısı olacaksın, sen de Edeb sen de kendini tecrübe edeceksin. Karısı senin zamanın valisi, paşası, ne yaparsın? Aman hanım, elbise senin temiz elini ver, gömlemin yenisini getir, efendim halisi giymediğim hobucu indir, bayramlık silmem getir. Efendim ne oluyorsun? Valiç ne oldu ya? Valiç ne oldu ya? Yani, süslenir miyim ben orancısını? Peki, bu bizim halimiz ne dedir? Ömer diyor ki, tezeyyenü lil ardül ekber. O büyük ahl gününe tezeyyün edin, süslenin bakalım. <gülüyor> amellerimiz, Allahu Teala hazretlerine az edileceği bir gün yok mu, her şeyimizin? Hadi bakalım, sessiz, bir huzura çıkacağımız zaman gelecek. İçinde kin, kibir, ucuk, efendim, çeşit çeşit efendim, hasetler, bilmem neler, kötü duygular, ondan sonra neler istiyoruz, neler? Böyle olmaz, olmaz değil, olmaz değil ama böyle olmaz, bu hal ile olmaz, bu pislik, bu pasaklılık ile bu tavrıcılık, bu kabalık ile, bu edepsizlikle olmaz. Nasıl olur? Edepsizliği tenkidersin, edeb alır. Huysuzluğu ahlahtır, olursun. Bu işsizliği bırakırsın, ahlak ve hane sahibi olursun. Hem bırakırsın, çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın. Ayıp edipsi ayıp. Boyunu büktük kon, beklersin, iş amcıl olsa gider. Yoksa yok, ben giderim bilmiyorum. Depozde var. Ama şu edepsizlik, ateşi şu zindana da biraz anlasın derler, sah olur insan. Rabbimiz nasıl e, Efendimiz'i en güzel terbiye ile terbiye eylemişse, bize de onlardan onun ümmetiyiz, birileri iştah edelim. İnne zikrallahi ta'ala şifa'u ve inne zikren nâzidda'u. Mekhulden mürsel olarak rivayet edilmiş, buyurmuş ki, <kızı d-' Sessizlik> İnne zikr Allah Teala şifa Allahu Teala Hazretlerinin zikri şifadır. Ve inne zikrın nas, insanların zikri ise daun hastalıktır. Zikir ne demek? Zikir anmak, yad etmek demek. Yani biz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah yapıyor. Allah'ın yad ediyor, Allahı anlıyoruz dilimizde zikir oluyor. Ama düşünse, hatırlasa o da yad etmektir. Hani hatırlıyor musun? Yadından mı filanca zamanlar hani beraberce filanız, tamam tamam hiç antlimde neydi o gün filan deriz. O da, ona da hatırlamak şeyler. Ya fakse işte Arapça'da da zikrin böyle iki manası var. Bir dille söylemez, bir de kalpten hatırlamak manası da var. Şimdi. Bu zikir dediğimiz şey tasavvuftaki, Allah Allah demek, Ya İlahi'nda Allah demek, bun, bunlar tezekkürden insanı zikre götüren şeylerdir. Yani zorlamalı, gayretli, zahmetli, biraz ite kata insanın kendini ettiğini, ee nefis, rahatlıyorsun, ne uyan, kendine yön, hadi bakalım filan, ülterek zikretmek, zikretmeyi zorlamak suretiyle insanın İçine Allah bilgisinin, Allah sevgisinin, Allah düşüncesinin, Allah'ın yadının yerleşmesidir. Esas gaye hakiki zikir olur. O hakiki zihin nasıl olur? Tezekkür ile olur. Yani zikri, ilmin taallimle öğrendiği gibi, külfetle yaparken, yaparken, yaparken, yaparken, yaparken, insanın iç, dışı zikir olur. Hani ayvayı alıyorsun, bu ayva ekşiydi. Portakalı kabuğunu alıyorsun, acıydı. Şekerin içine yatır görsen reçel olmuyor. Acıda da reçel olmadı mı? Oldu. Bu adam da zikrinin içinde böyle yata yata ilişkilerine kadar zikir işleyince tamam reçel gibi oldu yani. Acılığı gitti, ekşiliği gitti. O zaman tam her hali Allah'ı anmak oldu. Her hücretiyle Allah'ı anmak oldu. Bizim buranın vaizlerinden kardeşlerimizden bir tanesi Hocamızla böyle bir toplantıdayız. Hı hı. Efendim dedi işte Mekte-i Mükerreme'de, Medine-i namaz kılmak bin misli sevap. Mekte-i Mükerreme'de, Kabe-i Müşenefe'de namaz kılmak yüz bin misli sevap, Feytullah'ta namaz kılmak yüz bin misli sevap. Bunun gibi böyle çok karlı işler var mıdır, sevaplar var mıdır diye sordu, kurlar. Sevap kazandı, cenneti kazandı, vaiz efendi hocamızı soruyor. Hocamızı da sebessin de şip diye anında cevap verdi, Evet vardır. Nedir efendim? zikir yapa yapa, yapa yapa, yapa yapa, zikir senin kalbine yerleşir, içine yani, gönlüne yerleşir zikir. Efendim, oradan da bütün azaya yayılır, her hücren, için, dışın, hani senin reçeli olması gibi, sen tebelen, tebelen zikir olursun, her hücreni zikir eder, her halin, her hücreni zikir eder. İşte o zaman ne kadar hücrem varsa, ne kadar zerrem varsa bir Allah deyince o kadar Allah demiş olursun, milyarlar oluyor yani. Böylece sevaptır dedik. Artık hepimiz bayıldık. Yani o cevabın güzelliğinden bayıldık, bunu unutmayın. Bu güzel bir şey değildi. Allah-u Teala Hazretleri bizi zikrinde daim edin. İbadetlerin en üstünü gül. Hiç hatırından çıkartmayanlardan eylesin. <gülüyor> Onların yaratı daima gönlümüzde canlı olsun. O şifade. Neden şifadır? Maddi hastalıklara şifadır, manevi hastalıklara şifadır, efendim, izintilere şifadır, 70-80-90 türlü derde devadır, efendim, en aşağısı böyle iş durukluğu, efendim, izinle e, katalanmak falan gibi şeyler. Her şeye madde temel manevi şifadır. Okursun, okursun, okursun, zikirlerin üstüne su koyarsın, efendim, okunur. Bu suyu hasta Bizim Akrabadan birisi İstanbul'a geldi. Tam bir Müslüman doktora gönderdik. Mesleğinden mahir. İnceledi, dedi ki kanser. şurasından şurasına kadar içerisini sarmış. İçeride falan ömrü var takdir değil. Allah Allah. Hadi bir başka doktora. O da öyle dedi. Bir başka doktora, bir o da öyle dedi. İçersin, şey yaparsın filan diye. hala sağ adam. Bir ay sonra ölecekti. Kaç sene? 20 sene mi oldu? Ne oldu bilmiyorum. Halası. Kanser şurasını sarmıştı, ölecekmiş de. Hayatı sen mi verdin? Sen mi alıyorsun? Ne biliyorsun? Ama nasıl oldu? Ya teşhis yanlıştı, kanser dedikleri şey kanser değildi, ya da Allah'ın zikrinin şifa olduğu orada tecelli etti. Allah Azze ve Celle. Her şeye karar verir. Zikrinin nası da İnsanların zikri ise hastalıktır. İnsanların zikri nasıl olur? Bir hikayeyle anlatayım. Bir yerde iki dilenci varmış bir sokakta. İki tane dilenci varmış. Birisi dileniyor ama iki gözü kör, iş yapacak durumu yok. Ondan dileniyor. Köşeye oturulmuş, geçen bir şey görürse alırmış. Öyle el açıp dilenmek değil de otururmuş orada. Allah merhametlidir, razaktır, bana elbette rızkımı gönderir falan dermiş. Bir başka dilenci daha varmış orada. O da aklını o mahalledeki zengin ağaya takmış. İşte falanca zengin ağa elbet bizi bir gün görür diye laf böyle söylermiş. Efendim, yani biz aynı mahallede oturuyoruz ama daha henüz bir şey